Yani Akkab suresinin 21. ayeti üzerinde biraz daha durmamız gerektiğini hatırlatmıştık. Oradan devam edelim. Estaizu Ve zikur <gülüyor> eha'at. Cenab-ı Allah Resulüne hatırlayıp hatırlatmasını emrediyor. Ve zikur <gülüyor> diyerek. Eha'at. <gülüyor> At kavminin kardeşini. Çünkü Cenab-ı Peygamber her bir kavme kendilerinin tanıdıkları birisini hatta ne onlara çok yakın onların çok yakından tanıdıkları birisini göndermek bu hususta Cenab-ı Allah'ın sünnetlerinden bir sünnettir. Buna sebep ise onun tarihini ifade yerindeyse bütün geçmişini yakından bilip tanıdıkları için onun lehinde olanları da eğer varsa aleyhinde olanları da iyi bildikleri için bu onların o rasule karşı istemeleri halinde doğru bir tutum takınmalarına yardımcı olur. yabancı hiç tanımadıkları birisi onlara yine alışkın olmadıkları tamamıyla kendilerine garip gelecek. bir takım çağrılarda davetlerde bulunacak olursa Biz senin kim olduğunu bilmiyoruz ki, sen bize yalan söylüyor olabilirsin hatta bunu kendileri yüksek bir ihtimalle ihtimale dayanarak da söyleyebilirler kendilerince. Onun için şahsiyeti konusunda olumsuz bir iddiada bulunamayacakları şekilde yakından tanıdıkları, bildikleri şahsiyetini, doğruluğunu, dürüstlüğünü, sağlamlığını, güvenilirliğini bildikleri eee bir kimseyi Cenab-ı Allah aralarından seçer ve peygamber gönderir. İşte Ad kavmine gönderilen Hud aleyhisselam da böyle bir peygamberdi. Onun geçmişini, tarihini, hayatını, insan olarak karakterini, özelliklerini, güzelliklerini biliyorlardı. Bu bakımdan böyle bir peygamberin yalanlanma durumu çok zor. tasdik edilme, söylediklerine inanma da kolay olur. اِذْ اَذَرَ قَوْمَهُ بِالْ اَحْقَافِ Ahkaf Yemen ile hadr arasındaki kumluk bir bölgedir. Genelde açıklama bu şekildedir. Yani uzun ve dalgalı kumluk bir diyar. Orada yaşıyorlarmış. Kavmini ahkaf denilen yerde uyarmıştı. İnzar daha önce de sırası geldikçe çoğu zaman tekrar ettiğimiz gibi İnzar yalın bir korkutma değildir. İnzar, bir kimsenin geleceğinden emin olduğu fakat muhatapların pek bilmedikleri veya belki de bilmezlikten geldikleri bir tehlikeyi, kesin bir tehlikeyi bildirip uyarmaktır. Korkutmada gerçek dışılık da olabilir yalın bir korkutmada. Bir adalet sebebi de, düşmanlık sebebiyle de yapılabilir. Yani kısacası korkutmanın, yalın bir korkutmanın çeşitli bakımlardan tenkit edilecek, reddedilecek, kabul edilmeyecek tarafları olabilir. Ama inzar böyle değildir. İnzar en azından o inzarı yapan kişi açısından onun kavmini düşündüğü iyiliklerini dikkate aldığı ve bu konuda onlara iyi niyetle uyarılarının yaptığı anlaşılır. Sırf korkutmada bazı hususlar tenkit edilebilir. ithamlarda da bulunabilir bulunabilir. Ama inzarda hiçbir açıdan tenkit ve e İstismar iddiaları Mümkün Değildir insaflılar Tarafından en azından vakada ve hakikatte bu böyledir İşte Hud aleyhisselam kavmini Bu şekilde uyardı Üstelik Ve kad haletin nuzuru Min beyni yedeyhi ve min halfi Uyarımlar Ondan önce de Ondan sonra da Yani Hud'dan önce de uyarmalar huttan sonra da olup gelmiştir. Yani Cenab-ı Allah diyor ki ben kullarımı durup durduk yerde niye kafir olduğunuz diye azap etmeyeceğim. Ben onları uyarıp hakikate karşı basiretlerini açmaları için. En sevdiğim aralarından en değerli, en kıymetli şahsiyetleri en dürüst, en mükemmel niteliklere sahip şahsiyetleri ve bu konuda onları gerçek manada dünyada da ahirette de felaha ulaştırmak, kurtuluşlarını sağlamak için liderlik yapabilecek, önderlik yapabilecek evsafa sahip olanlar kim ise onları aralarından seçip onlara peygamber gönderdi. Ve bu peygamberleri biz ardarda gönderdik. Her bir peygamberin dönemi kapandıkça o peygamberin davası, dini getirmiş olduğu güzel akide ve güzel hayat prensipleri, hayat kuralları, hayat nizamı her unutuldukça Cenab-ı Allah onlara çağrısını yenileyecek, tazeleyecek peygamberler göndermiştir. Peki bu peygamberlerin ittifakla söyledikleri şeyler var mıydı? Yoksa her bir peygamber ifade yerindeyse her bir kafadan ses çıkarcasına ayrı şeyler, farklı şeyler mi söylüyordu? Birincisi doğrudur. Çünkü önce gelenler de yani Hud aleyhisselam'dan önce gelmiş peygamberler de ondan sonra gelecek olan peygamberlerin de Üzerinde durdukları tek bir esas vardır. İttifakla, ısrarla ve bütün davalarının kendisinden dallanıp butaklandığı esas şudur, kök şudur. أَلَّا تَعْبُدُوا illallah. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin diyerek geliyorlardır. Esasen beşeriyetin bütün sıkıntıları Allah'tan başkalarına ibadet etmenin neticesidir. Çünkü eğer Allah'a itaat etse beşeriyet hepsi aynı otoriteye, aynı mağbuda ibadet etmiş olurlar. O aynı mağbud da aralarında fark gözetmeyeceği için hepsine indireceği şeriat, vereceği hükümler Aynı olacaktır. Bu da adaletin ta kendisi ve gereğidir. Fakat Allah'tan başkasına ibadet edilecek mabudlar edinilmesi halinde. Her bir mabudun kendisine ibadet edenlere telkin edeceği veya onların kendilerinin onun adına bir takım ya da kimselerin artık bunun Dinler tarihinde çok çeşitli ve çeleri ve şekilleri vardır. Ortaya koyacakları sistemler, inançtan başlayarak hayat ile ilgili her türlü hükme varılcaya kadar farklılık arz edeceğinden insanlar arasında da farklılıklar haliyle bu farklılıkların sebep olacağı çatışmalar bu çatışmaların sebep olacağı birilerinin üstünlük sağlamak istemesi halinde, bunun için çalışması ki bu kaçınılmaz olarak olur, arkasından üstünlük sağlayanların, galiplerin, mağlupları yenilgiye düşürdüklerini her bakımdan sömürmeleri, zalimlikleri, darlıkları, onların düşünceleriyle, inançlarıyla oynamaktan tutunuz. Midelerine inecek lokmaya varıncaya kadar her şeyleriyle oynamaya başlarlar. Onların gözlerini açtırmamak için ne lazımsa yaparlar. Bunun en açık örneği Kur'an kıssaları arasında Firavun'un İsrail oğullarına dayattığı sistem ve nizamdır. Köleleştirici bir nizam. Sömürgeci bir sistem. Mustazafları ezen bir sistem. İnsanların bir kısmını zayıf bırakıp diğer bir kısmını onlar aleyhinde güçlendirerek zayıfları güçlülere güçlüleri zayıflara düşman eden ve böylelikle zayıfları güçlülere ezdiren ve bu ezen, ezme ve ezdirme politikası neticesinde en güçlü kimse, kurulu düzenin sahibi kimse onun böylelikle hakimiyetini, egebelliğini sürdürmesine yarayan bir sistem. Öyle bir noktaya varıyor ki Kur'an-ı Kerim Firavun sistemi hakkında وَذَبِّهُ ve وَاَسْتَحْيِنِ سَعَوْدُ Oğullarını öldürüyorlardı. Ki o geçiyor. O e, kavmin, toplumun gücü kırılsın diye. Kendisine karşı direnecek güçleri kalmasın diye. kız çocuklarını diri diri bırakıyor. Onları efendilik konumunda yerleştirdikleri firavun kavmine hizmetkarlık etsin. Ve böylelikle saltanatlarını, debdebelerini debdebelerni sürdürsünler. Kur'an-ı Kerim'in Firavun'un kurduğu sistem ile ilgili söyledikleri aslında çağımızda hakim güçlerin veya belki de gücün bir tane gücün bugün dünyaya dayattığı yaptığı sistemin küçük bir örneği bir prototipidir. Günümüzün hegemonyacı, sömürücü üstünlüğünü muhafaza etmek için kavimleri açlığa mahkum edip öldürmekten çekinmeyen, ölümlere mahkum etmekten çekinmeyen bu gaddar sistemin Anlaşılması için gerçekten Kur'an-ı Kerim'in bahsettiği şekilde o firavuni düzeni anlayıp kavramak gerekiyor. Bunu anlayıp kavramadan çağımızın şu gaddar, süper gaddar ifadelerinde ise kapitalist zalim sömürgeci dünyasının karakterini tabi altını özelliklerini o firavunun sistemini tanımadan tanımak ve Müslüman olarak güzel bir şekilde teşhis etmek pek mümkün görünmüyor. Peki peygamberler geldiler. Ne dediler? Bu nereden geldik? illa <gülüyor> Ondan başkasına illallah. Ondan Allah'tan başkasına ibadet etmeyin diye geldiler. Ve devam ettiler. İnni ekhâfü aleikum azâbe yavmin İşte hak mabudun şeriatini, hükümlerini nizamını kabul etmek ile etmemek arasındaki farka bu buyduk. Çok iyi işaret ediyor. Tevhidin dışında bir de bunun neticesi var diyor ki eğer Allah'tan başkasına ibadet edecek olursanız bu hayattan siz mutluluk elde edemeyeceksiniz. Bu hayatta mutlu olamayacaksınız. Hayatınızı türlü azap ve sıkıntılarla yaşayacağınız gibi bir de sizin için pek büyük bir günün pek büyük bir azabından korkarım. Pek büyük bir günün azabından korkarım sizin için. Yani o günde siz dünya hayatında azap edileceksiniz ve bu sizin azabınızın ahiret azabınızın başlangıcı olacak. Dünyada çekeceğiniz azapla her şey bitmeyecek. Yani Allah'tan başkasına ibadet etmek neticesinde beşeriyetin maruz kalacağı sistemler onları hayatta kaldıkları sürece mutlu etmeyeceği gibi is is isyanlarının devamı neticesinde karşı karşıya kalacakları azap hem dünyadaki kendilerinin rahat ve ideal kabul ettikleri, mükemmel kabul ettikleri o hayatlarını ve en azından sömürenlerin, ahireti düşünmeyenlerin, biz böyle çok rahatız diye zannettikleri sistemin, nizamın onlar için azaba dönüşmesi ve gelecek olan toplu azap onlar için artık ahiret azabının da başlangıcı olacaktır. İşte peygamberler muhataplarına, ümmetlerine bu derece şefkatlidirler. Biz sizin için, sizin adınıza, başınıza gelecek büyük bir günün azabından korkuyoruz? Burada aslında günün büyüklüğü, bizatihi büyüklük sıfatı günün kendisinden gelmiyor. Bugün de gerçekleşecek olan hadisenin azametine dikkat çekiliyor. Yani gerçekte büyüklük sıfatı hakikatte azabın sıfatıdır. Azabın o günde gelmesinden ötürü o gün büyük bir gün oluyor. Önemli bir gün var mıdır? Bizatihi gün olduğu için önemli değildir. Ayrıcalıklı gün var mıdır? Bizatihi o gün olduğu için ayrıcalıklı değildir. O günde olanlar dolayısıyla o günün ehemmiyetidir. Her gün kıyamet günü müdür? Değil. Kıyametin kopacağı bir gün vardır. Bir vakit vardır. Ona kıyamet günü denilmiştir. Özel bir gündür. Kıyamet o günde kopacaktır. Onun zaman olarak özelliği yoktur. Onda gerçekleşecek olan hadise dolayısıyla zaman olarak özellikli olur. Onu diğer günlerden alır. Cuma günü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin tabiriyle güneşin üzerinde doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Niçin? Cuma günü o gün Cuma olduğu için değil. O günde özel o güne özel Allah'ın lütufları, ikramları, emirleri, müminlerin yerine getirmeleri gereken ibadetleri vesaire vesaire. O günün özel bir eee Diğer günler de böyledir. Kadir gecesi de böyledir. Efendim 10 Muharrem de böyledir vesaire. O halde dersinden de yani nimet lerdolayısıyla Mutlu, güzel, saadet dolu günler söz konusu olduğu gibi bir takım günler de nedir? Azap günleridir. Azap günleridir. Onun için ben sizin için pek büyük bir günün azabından korkuyorum. Çünkü o gün size büyük bir azap gelecektir. İşte Rasuller ümmetlerine, beşeriyete karşı çok merhametlidirler, şefkatlidirler. Ümmetlerinin muhataplarının herhangi bir şekilde azaba uğramalarını istemezler. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin kıssalarını takip ettiğimiz zaman bunun birçok örneğini görüyoruz. En hatırımıza gelen örneklerden birisi melekler. Lut kavmini helak etmek üzere ifade yerindeyse yol üzerinde İbrahim Aleyhisselam'a da uğrayıp evladı olacağı müjdesini verirken, hayırdır niçin geldiniz diye de soruyor. Biz Lut, Lut kavmine gönderildik diyor. Onları helak etmek için diyorlar. Ama orada Lut var diyor. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın şefkati kendi kavmini de aşıyor. Lut Aleyhisselam'ı ifade yerinde gerekçe göstererek Lut kavmine helakin adeta gelmemesinin yollarını arıyor. Onun için iltimas bulunuyor oluyor yani. Bir çare arıyor. Orada Lut var ama Lut'u da mı helak edeceksiniz? Yani bu işten bir manada açık açık söylenmese bile Lütuf olduğu için siz onları helak etme Dercesine. Merhamet o kadar büyük. O kadar büyük. Ama orada nut var diyor. Ne demek? Orada lütuf var. Evet diyeceksiniz ki ya lütfu helak etmeyin demek istiyor. Doğru. Bu kapsamda bu da var. Ama acaba Lut'un varlığını söylemem onların helak edilmesinin önüne geçebilir mi veya azaplarının ertelenmesine belki uyanırlar belki hidayet bulurlar belki kendilerine gelirler tutturdukları o kötü yoldan vazgeçebilirler diye endişe ile acaba bir Çare bulup da nut vasıtasıyla, çünkü peygamberler kavimleri için gerçekten bir rahmettir. Rahmettir. Lut vasıtasıyla onlara gelecek olan azap acaba geciktirilebilir mi? Hiç olmazsa. Allahu Alem İbrahim Aleyhisselam bunu söylerken biraz da bunun telaşıyla söylemişti. Ama onlar ne söylüyorlardır? Peygamberlerine ortak adeta. Ama burada hut kavminden bahsediliyor. kalu اَجِئْتَنَا لِتَأْفِيكَنَا اَنْ اَلِهَتِنَا Sen bizleri ilahlarımıza, tanrılarımıza, putlarımıza bu batıl mahmutlarımıza ibadet etmekten bizi geri döndürmek için mi geldi? Vazgeçirmek için mi geldi? Taptıkları ilahların batıl ilahlar oldukları gerçeğini, hakikatini görmezlikten geliyorlar. Sanki onları putlara tapmaktan kurtarıp vazgeçirmek isterken kötü bir iş yapıyormuşcasına. Haşa. Hud Aleyhisselam'a itiraz edin. Evet. Ben sizi bu uyduruk ilahlara tapmaktan alıkoymak için geldim. Davası budur. Günümüzde de İnsanlar batıl inançlarına, batıl sistemlerine o kadar bağlıdırlar ki inanınız onları Hakk'a bu şekilde Rabbani gerçeklere davet ettiğiniz zaman size söyledikleri bunlara benzer ifadelerdir. Siz bizleri, efendim söyleyeyim, şu kadar yıldan beri kurduğumuz, yaşattığımız, bilmem ne ettiğimiz sistemden veya anayasalarımızdan veya yasalarımızdan veya şu değerlerimizden veya şunlardan uzaklaştırmak mı istiyorsunuz derler. Eğer sizin tutturduğunuz yol batınsa, hak değilse ve ben peygamberler ve peygamberlerin mirasçıları Sizleri bu yolunuzdan vazgeçirir, evet. dünyada ve ahirette size kurtuluşun kapılarını aralamak için mücadele vermeleri, onları reddetmeniz ve itham etmeniz için bir sebep ne olacak? Yoksa onların çağrıları üzerinde en azından acaba bunlar doğru söylüyor olabilirler mi diye kendinizi inançlarınızı, değerlerinizi, sisteminizi gözden geçirmenize vesile mi olacak? Mesele burada. İşte bütün peygamberlere itiraz edenlerin yaptıkları gibi Kur'an-ı Kerim'in kıssalarını tetkik edecek olursanız bu arada peygamberlere kavimlerin cevaplarını Hepsinde ortak noktalar bulursunuz. Kabul etmeyenlerin, hak davayı reddedenlerin itirazlarında ortak noktalar bulursunuz. Bunlardan birisi de peygamberleri mevcut devam etmekte olan kurulu sistemi düzeni bir kenara bırakmaları için muhataplarını bu işten vazgeçirmeye çalışmaktır ve onlar bundan dolayı peygamberlere itham ediyorlar oysa tam aksi olması gerekmez mi ya bunlar şimdiye kadar bilmediğimiz bir şey söylüyor olabilirler hatırımıza gelmedik şeyler hatırlatıyor olabilirler ama ya söyledikleri doğruysa hele bir düşünelim akıllı insanın yapması gereken bu değil mi ama yok Kalpler mühürlenmişse beyinler batıl değerlerle ve inançlarla yıkanmış ve onlar oraya doldurulmuşsa peygamberlerin getirdikleri onurları yarasanın ışıktan rahatsız olması gibi onlar rahatsız eder. Körünceklenmiş beyinlerinin Örümcek avlarının daha da katberleşmesine sebep olur. Onun için şu akılsızca tehdide bakınız. Güya kendileri haklıymışlar gibi. فَاَتِنَا <Sessizlik> بِمَا O halde eğer sen doğru söyleyenlerden isen bizi ne ile tehdit ediyorsan haydi onu getirip görenle. Bizi azapla mı tehdit ediyorsun? Gelsin azabını görelim. Oysa akıllı bir insan şunu düşünmez mi? Ya bu adam bizi azapla tehdit ediyor. Ve azap geldikten sonra artık o azabın da bizim de dönüşümüz olmayacaktır. Dönüş olmayacaktır. Hele bunun üzerinde biraz daha düşünelim demeleri gerekmiyor. Aksine postalarını koyuyorlar ifadelerindeysen meydan okuyorlar. Eğer sen doğru söyleyenlerden isen yani zımnen sen yalan söylüyorsun. Eğer yalan söylemiyorsan o zaman bizi kendisiyle tehdit ettiğin azabı getir ve diyorlar. Ama bu meydan okuma ve bu yüzsüzlüklerine rağmen peygamberler ve burada Hud aleyhisselam duruşunu bozmuyor, inancı ile örtüşen en güzel ve doğru cevabı veriyor. Ale اِنَّمَ الْعِلْمُ اِنَّ Yani benim sizi kendisiyle tehdit ettiğim azap elbette gerçekleşecektir. Fakat bunun ne zaman gerçekleşeceğinin bilgisi ancak Allah'ın nezdindedir. O'nu ancak Allah bilir. Bana gelince ben bir memurum, bir görevliyim. Ben bir elçiyim yani. Ve ubelligukum ma ursiltu Ben size benim görevim olan benimle gönderilen mesajı risaleti davayı daveti size tebliğ etmektir. Tebliğ biliyorsunuz bir şeyi ulaşması gereken yere ulaştırmaktır. Ve bütün peygamberlerin ortak sıfatlarının en önemlileri arasında 5 tane sıfat arasında tebliğ en önemlisidir. Çünkü risalet tebliğle yerine gelir. Benimle Verir, gönderilen size gönderilen yani benim vazifem ona bir şey katmak değil katamam ben. nasıl ki elçi kendisine verilen resmi görevin dışına çıkamıyor ona bir şey katamıyor ve ondan bir şey eksiltemiyorsa işte Resul de elçi demektir yani elçi olarak benimle Resul olarak gönderilen ne varsa Size onu eksiksiz fazlasız olarak tebliğ ediyorum, bildiriyorum. Fakat ben sizleri cahilce davranan bir kavim olarak görürüm. Ve la kinni kavmen Niçin? Çünkü kendilerini tehdit ettiği azap üzerinde düşünecekleri yerde meydan okuyorlar. Bundan daha büyük bir akılsızlık olabilir mi? Bakın, ben sizi, cahillik eden bir kavim olarak görüyorum. Fakat onlar, bu kavimlerin bir buradaki bu kavimlerin bir kısmını, gidiyor o bir kısmını, bu vadilerine bir vadilerine bir bulut halinde görünce Hala akılları başlarında değil. Akılları başlarına gelsin diye uzun yıllar onlara yağmur yağdırılmadı. Ekinleri, davarları telef olmuştu. Dediler ki bu işte bize yağmur yağdıracak bulut geldi diyorlar. Hakikatte ise onlar için bir azap. Bel huve mesta'celtum bih. Onlar böyle derken Hud aleyhisselam onlara hayır. Bırakın bu allamsız yaygaraları, umutları bir kenara. Aksine bu sizin çabuklaştırılmasını istediğiniz şeydir. Yani çabuk gelmesini istediğiniz azaptır. Rihun fiha azâbul ehlîm. Bu İçinde can yakıcı bir azabı barındıran bir rüzgârdır. şiddetli bir fırtına bir rüzgârdır. Tudemmiru kulle şeyin bi emri zâbbi. Bu rüzgar Rabbinin emriyle, Rabbinden aldığı emre göre hareket eder. O da bir azap elçisidir yani. Rabbinin emriyle her şeyi tahrip eder, yıkar, darmadağın eder, taş taş üstünde bırakmaz. Hiçbir şeyden yararlanma imkanını vermez ve siz de zaten yararlanacak halde kalmayacaksınız. فَأَصْبَحُوا Sabah olduğunda geriye sadece onların meskenleri görünür kaldı. Onlardan gözle görülecek bir şey kalmadı. كَذَٰلِكَ نَجْزِ الْقَوْمَ الْمُجْرِمِ İşte bizler günahkarlar topluluğunu bu şekilde cezalandırılır bunlar yani kısaların ana maksadı muhatapların kısalardan gerekli hisseleri çıkarmalarıdır. Kur'an-ı Kerim bu konuda da muhataplara kolaylık gösterir her kıssadan sonra veya gerekirse kıssanın arasında o kıssalardan bahsettiğimiz gibi alınabilecek hisselere de işaretler vardır. Özellikle o üzerinde de durulur. İşte burada da onların helak edilişlerindeki bu kıssadaki fayda çıkartılacak netice alınacak hisse üzerinde duruluyor. Devam ediyor 26. ayet-i kerime diyor ki Estağfirullah وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ ف۪ي مَا اِنْ مَكَّنَّاكُمْ ف۪ي biz onlara size vermediğimiz birçok imkanlar vermiştik. Size verdiğimizden fazlasını vermiştik. Yani siz imkan bakımından güç bakımından onlardan geridesiniz dolayısıyla sakın biz o kadar güçlüyüz imkanlarımız var biz helak edilmeyiz gibi bir şey de hatırınıza gelmesin onların güçleri imkanları iktidarları varlıkları sizden kıyas edilmeyecek kadar çok daha ileriydi ama onları helak ettik ayağınızı denk alın kendinize gelin andolsun onlara biz size vermediğimiz çok daha büyük imkanlar vermiştik üstelik size vermiş olduğumuz gibi onlara da işitecek kulaklar görecek gözler anlayacak itirak edecek kalpler vermiştik yani Cenab-ı Allah diyor ki biz onlara uyarılarımızı ve tebliğlerimizi iletirken ne onların kendilerinde ne onlara ulaştırdığımız mesajda risalette ne o risaleti kendilerine ulaştıran peygamberlerde bir kusur ve bir eksiklik bırakmadık. Her şey olması gerektiği gibiydi. Dolayısıyla bu uyarıları dinlemeyen, bu mesajlara kulak asmayanlar bize hiçbir şekilde yapmamız gerekeni yapmadık diye itiraz edemeyeceklerdir. Şu eksikti, şuyumuz yoktu, buyumuz yoktu diyemezler. Mesela akılları olmasaydı, Ya Rabbi sen bize peygamber gönderdin, Güzel güzel bir risalet de verdin ona ama biz onu anlayacak akla sahip değildik. Gözleri mesela görmeseydi Rabbimiz senin gönderdiğin o ahlak, doğruluk, emanet, zeka, haysiyet, iffet, şecaat kimsali, bütün güzel vasıfların en mükemmel şekilde kendilerinde toplandığı o peygamberleri görmedik ki Dolayısıyla görmediğimiz o peygamberlerin şahsiyeti bizi etkilemedi diyemeyecekler. Çünkü onların gören gözleri de vardı. Biz senin tebliğini işitemedik diyemeyecekler. Çünkü işiten kulakları vardı. Senin gönderdiklerini anlayamadık diyemezler. Çünkü anlayan kalpleri de vardı. Fakat... Fama âğna onlarm, seme ve abzar onlarm, ve afiädetlarm min şey. Fakat onların işitmelerinin de, görmelerinin de, kalplerinin de onlara hiç mi hiç bir faydası olmadı. Çünkü izkanu yijhaddun bi ayyatillah. Buna sebep ise kendilerini inkara şartlandırmış olmalarıydı. Çünkü onlar bile bile Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Bu sebeple onlar inkar ettiler, sürdürdüler. Ve haqa bihim mâ bihi yestehziruhu. <Sessizlik> İnkarla birlikte bir de Azap ile, azap tehdidi ile alay ediyorlardı. Azap tehdidinden ötürü, uyarısından ötürü kendilerine gönderilen peygamberle alay ediyorlardı. Ama ne oldu? وَحَاقَ بِهِمَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَعِذِونَ Kendisiyle alay ettikleri o şey kendilerini şöyle bir çepeçevre kuşattı etraflarını sar Özellikle göğüs göğüse bu etrafı düşmanı tarafından kuşatılan askeri birlik imha olur demektir. Yapacak bir şey yok. İşte azap da onları çöpe çöpe kuşat. Böyle bir kuşatma askeri, muharebede askeri kuşatmanın belki yarılma ihtimali olabilir. Ama bu azap onların bildikleri türden kendisine karşı savunulacak bir azap değildir. Farklı bir azaptır. İçinde örnek azap bu. İçinde her şeyi darmadağın eden, tahrip eden rüzgar bulunan bir bulut geldi ve kendisiyle alay ettikleri o azap onları çepeçevre kuşatıverdi. Tekrar Kur'an'ın ilk muhataplarına ve onların şahsında kıyamete kadar gelecek bütün muhataplara diyoruz ki, Valladahlekne ma houlekum mina Quran. Yemin olsun. Önceki ayet gibi bu da yeminle başlıyor. Yemin olsun. Sizlerin etrafında bulunan, çevrenizde bulunan ülkeleri, şehirleri, kasabaları helak etti. İlk muhataplar olan işte güneylerinde ahkaf helak edilmiş ahkaf kavmi, kuzeylerinde salih kavmi. Ve onlar bu ikisinin ortasındaydılar. Yazın bunların birilerinin yanından ticarete gittikleri zaman yolları geçiyor. Kışın Yine ticarete gittikleri zaman öbürlerinin yanından veya yakınından geçiyordu. Dolayısıyla çevrelerinde helak edilmiş olan kavimleri çok iyi görüyor ve biliyorlardı. Bu onlara görmedikleri, bilmedikleri bir şeyden Kur'an-ı Kerim bahsetmiyordu. Günümüzde ise artık bütün helak edilmiş olan geriye sadece Harabeleri ve eserleri kalmış olan kavimlerin izleri bugün bütün dünyada dünyadaki herkes için ifade elindeyse bilgisayarda bir iki tuşa tıklayıp görmeye bağlıdır. Eğer bizzat fiilen görme imkanımız olmamışsa veya olmuyorsa bunları birebir gerçek harabeleriyle, kalıntılarıyla, eserleriyle görebiliyoruz. Ve her gün veya da her bir belli süre veya bir süre sonra o ana kadar beşeriyetin belki haberdar olmadıkları mümin veya kafir bir şekilde helak olmuş sonu gelmiş geriye sadece izleri kalmış eserler keşfediliyor ortaya çıkartıyor. Bunları vay be neler neler olmuş demekle böyle bir hayretle karşılamakla kalmıyor. Bunların bu kadar zaman yaşadıktan sonra helak edildiklerinin ve helak edilmelerinin üzerinden bu kadar zaman geçtiğinin bir hakikat olduğunu idrak ederek bunun üzerinde düşün. Bunlar geldiler gittiler? Kalıcı olmadılar. Biz de kalıcı olmayacağız. Acaba nereye gittiler? Acaba dünyadaki hayatları ahirette onların karşısına nasıl çıkacak? Ve bizim bu dünyadaki hayatımız ahirette karşımıza nasıl çıkacak? Bunun cevabı Doğru cevabı ancak ve ancak peygamberlerin getirdikleri risaletlerden öğrenilir. Ve bu risaletlerin sonu, özü, doğru olanı hiçbir şekilde tahrif edilmemiş olanı yegane risaleti Muhammed Aleyhisselatü'l-Selam'ın risaletidir. Beşeriyet tamamıyla bu risaleti idrak etmek, anlamak ve buna teslim olmak zorundadır. Aksi takdirde dünyada bunca sıkıntılar ve musibetlerle kalınmayacak. Bir de bunun arkasından hak edenlere ahiret azabı da söz konusu olacaktır. İşte burada diyor ki evet Andolsun biz sizden önce... Çevrenizdeki kasabaları ülkeleri helak ettik. Vesarrafna'l ayat la'allehum yerciun. Biz ayrıca ayetlerimizi de ardı arkasına onlara gönderdik ve gösterdik. Belki tutturdukları yoldan dönerler diye. Sizin için de durum aynıdır. Biz sizin için de Ayetlerimizi tekrar tekrar hatırlatıp duruyoruz. Resulümüz sizlere hakikatleri kendisine inen buyruklarla birlikte onları tebliğli vesile bilerek öncekileri de hatırlatıyor. Kendinize gelirsiniz, dönersiniz. Onlar dönmediği. Veya çoğunlukla dönmedi. Aralarında elbette hidayet bulanlar oldu. Bari siz dönün böyle yapmayın. Onların halinden ibret alın diyor. Şimdi onların şahsında müşriklerin şirk koştukları ilahlarının Allah'tan gayrı mahmutların kendilerine ibadet edenlere hiçbir faydalarının olamayacağını, hem de en muhtaç oldukları olacakları zamanda onlara şöyle bir dönüp bakmayacaklarını anlatmak üzere şöyle diyor. Estaizu billah. Felevlâ nasarahumun lezînettekezû min dunillahi kurbanen Peki neden onların Allah'tan başka edindikleri ve kendilerini Allah'a yakınlaştıracaklarını sandıkları o ilahları niçin onlara yardım etmedi? Yani Allah'tan başka kendilerini Allah'a yaklaştırsınlar diye ilah edindikleri o kimseler, o varlıklar neden onlara yardım etmedi? Ne zaman? Azap geldiği zaman. Azap geldiği zaman. وَالْضَلُّواْ عَلْهُمْ Yardım etmek bir tarafa. O ilahi azapla karşı karşıya kaldıkları zaman onlar kaybolmadılar. Burada kastedilen o azaba düçar olanlar, o şirk koşan azaba uğrayanlar, şirk koştukları için azaba uğratılanlar, o azap geldiği zaman ilahlarını hatırlamayacaklar bile. Hatırlamadılar bile. Onun için onların önünden kaybolmuş gibidirler. Veya gerçekte de zaten onlar orada gelip de yapacaklar ki gelemezler ki. وَذَٰلِكَ ve وَمَا تَانُوا يَفْتَرُونَ Esasen bunun bir hakikati yoktu diyor. وَذَٰلِكَ <gülüyor> اِفْقُهُمْ Bu onların uydurmalarıdır. Ve onların iftiralarıdır. Onların yalanları, onların iftiralarıdır. Dolayısıyla ey Kur'an'ın ilk muhatapları olan Muhammed Aleyhisselatü Selam'ın çağdaşları olan müşrikler, bunlar üzerinde gereği gibi düşününüz, kendinize geliniz diyor. Onlar helak oldular. Ve sizden önce risaletleri inkar edenler helak olurken Allah'tan başka edindikleri ilahların onlara bir faydası olmadı. Bu gerçek sizin için de aynı şekilde geçerlidir. O halde kendinize gelin. Şimdi Bundan sonra Kur'an-ı Kerim insanlar için gaybın kapsamında bulunan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ise çeşitli rivayetlere göre farkında olmuş veya olmamış o ayrı bir konu birebir ama hayatında gerçekleşen bir hadiseye bakmasıdır. Bu cinlerin gelip Peygamber Ali sallusunun Kur'an okumasında hazır bulunmaları ve onu can kulağıyla dinlemeleri hadisidir. Cenab-ı Allah bunu Peygamberine ve Peygamberi vasıtasıyla da iman edenlere etmeyenlere ve kıyamete kadar gelecek bütün beşeriyete bu vakayı tablolaştırarak haber vermekte. Ve iz yani vedkur demek. Hatırla. Dolaylı olarak Mekkeli müşriklere bu bir azardır. Siz iman etmiyorsunuz ama Bakınız sizin bazılarınızın kendilerine büyük ölçüde saygı duyup tazim gösterdikleri cinler onu dikkatle, sükûnetle, ibretle dinlemişlerdir. Çünkü Cahiliye döneminde Araplar yolculukları esnasında eğer bir vadide konaklayacak olurlarsa bu vadinin en büyüğü olan cin kimse ben onun himayesine girerek burada geceyi geçireceğim derdi. Öyle tazim ediyorlardı. Böylelikle diğer cinlerin yani o vadinin en büyük cinlinin emrinde bulunduğuna inandıkları diğer cinlerin şerlerinden kötülüklerinden korunmaya çalışırlardı işte sizin diyor o şekilde tazim ettiğiniz hatta bu gibi durumlarda himayelerine girdiğiniz cinler ile ilgili ben size bir hadise anlatıyorum <gülüyor> ve sizler bunu dinleyin diyor buna kulak verin bundan alınması gereken ibret neyse onu alın diyor diyor ki ve iliz saras me ne min el Hatırla ve hatırlat aynı zamanda Biz sana cinlerden bir miktar birkaç kişi yönlendirmiştik, göndermiştik. Nefer 3 ile 9 arası sayıdaki kişilerin ifadesidir. Kişileri ifade eder. 3ila 9z arasında birkaç kişi Türkçedeki tabiriyle veya 5-10 kişi hatırla ki biz senin yanına doğru cinlerden 5-10 kişiyi yönlendirmiştik. Bunlar yestemmi on Kur'an gelip Kur'an dinlediler Kuran'a kulak kabartılar şimdi isem semi afiili İşitti demek. İstema ise kulak kabarttı. Dikkatle dinledi demek. Onlar Kur'an'ı dinlesinler diye veya Kur'an'ı dikkatle dinleyen beş on cinli cinlerden beş on kişiyi sana doğru yönlendirmiştir. فَلَمَّا <gülüyor> حَدَرُونَ onun huzuruna geldiklerinde قَالُوا اَنْسِتُوا دِنْلَيْنَ demişlerdir. فَلَمَّا قُضِيَ Onun Kur'an okuması tamamlanınca وَلَّوْ ila قَوْمِهِ الْمُنْذِرِينَ Bu sefer gerisin geri kavimlerine kendilerini bekleyen tehlikeyi haber verip uyarmak üzere, inzar ediciler olmak üzere ne yaptılar? Kavimlerine geri döndüler. Geri gittiler. Ve kavimlerine neler işittiklerini, nasıl bir Kur'an dinlediklerini haber verdiler. Rivayete göre bu hadise Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın Taif dönüşünden biraz sonra olmuş bir hadisedir. Bugün vaktimiz bitti sayılır. Önümüzdeki ders inşallah bu e, hadiseyi de kısaca aktaralım. Çünkü Taif'ten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dönüşü, Taif'te gördüğü sıkıntılar, çok ibretlerle dolu bir hadisedir. Ve gerçekten siret kitaplarında, hadis kitaplarında yeri bulmuş, yer bulmuş, taif dönüşü esnasında Peygamber aleyhissalatü vesselamın Cenab-ı Allah'a bir yalvarıp yakarması vardır ki, mümin kalpleri gerçekten çok etkileyici bir dua bir yalvarış, bir yakarıştır. İnşallah dilimiz döndüğü kadar ondan da söz edeceğiz. Ve surenin diğer buyruklarını biraz daha yakından görmeye devam edeceğiz. Subhan Rabbike Rabbil İzzeti Amma yasifun ve selamun alel muhselin velhamdülillahi Rabbil Alemin. Cenab-ı Allah nasip ve kısmet ederse dediğimiz gibi önümüzdeki dersin inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Allah'a emanet olun.